Önce Sağlık Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur İyi günler sevgili çıkar dinleyicileri ben Selim Badur Ben Ayşegül Tözeren Efendim 29 Eylül 2023 bir Cuma günü saat 13 ve 95.0 Açık Radyoda yeni bir önce sağlık programında birlikteyiz. Ne konuşulması gül? Evet grip konuşacağız. Grip evet yani e, mevsimi geldi. Kuzey yarımküre ülkeleri için e, Eylül Ekim ayları ve solunum yolu enfeksiyonlarının yoğun yaşandığı bir dönem e, ve e, sanıyorum. Ara ara yoğunlukları nedeniyle bizimle beraber olacak aile hekimleri var. Aile hekimleri, aile sağlığı merkezinde. Yoğunlar ve kendilerinin de hani acaba solunum yolu enfeksiyonlarını görüyorlar mı? Buna bakalım. Ve istersen eğer ben bir süreden beri yoktum. O programa katılamadığım günlerden bir tanesinde de İsmanya'da gerçekleştirilen bir kongrede 17-20 Eylül arası Valencia'da yapılan 9. Esfi İnfluanza Konferansı'na katılmıştım. İstersen kısaca programın başında bu konferansta, bu toplantıda neler konuşulduğuna kısaca bir değinelim. Daha sonra e, biz aramızda söyleşiriz ve aile sağlığı merkezlerine bağlanacağız. Şimdi bu kongre Esfi kongresi arayacak. E, e, European Scientists Working on Influenza, griple, influanzayla çalışan bilim insanları Avrupa Bilim insanları Toplantısı. Dokuzuncusu yapılıyor ee, ve elimden geldiği kadar da bu toplantılara e, katılmaya çalışıyorum griple ilgilenen birisi olarak. Şimdi bu e, ilk kez bu toplantıda sadece grip ele alınmadı. Grip yani influenza virüsleri COVID yani SARS-CoV-2 ve RSV virüsü, respiratory sensibiyel virüsü alını. Çünkü onun da 2024'ten sonra aşısı gelecek, RSV aşısı. Böyle üç ayaklı bir solunum yolları sorunu değerlendirildi ve o konudaki bu üç etken ve hastalıkla ilgili gelişmelerden bahsedildi. Şimdi griple ilgili neler konuşuldu? Başlıklar halinde şunları sıralayabilirim. Grip ve diyabet ilişkisi konuşuldu. Nasıl şeker hastalığında e, insanlardaki bu e, kronik hastalığı, süregen hastalığı gripin tetiklediği konusunda bilimsel verilere yer verildi. Neden her yıl e, griple aşılanmalıyız, grip aşısı yaptırmalıyız? Bu ele alındı. Acaba yetersiz bir aşı mı elimizdeki, i̇şte grip virüsü her sene yapı değiştiriyor mu? Bütün bunlar değil evet, ama benim uzun süreden beri üzerinde düşündüğüm bir konuydu bu. Grip hastalığının ya da grip aşısının sağladığı bağışıklığın uzun soluklu olmaması değinen biz aslında her yıl aşılanıyoruz. Bu konu ele alındı. Eğer gerekirse tartışırız. Ee, özellikle yaşlılar ve e, kanser hastaları gibi e, immü sistemleri biraz baskılanmış. Normal çalışmayan e, bireyler için yüksek doz aşılama gündemdeydi. Uzun uzun bu tartışıldı. Nasıl daha etkili kılabiliriz aşıyı? İnfranazal yani burun içine püskürterek aşılama bu önemli bir gelişme. Çünkü e, mukozaları yani solunum yollarıdaki e, e, farklı bölgeleri e, oraya aşıyı doğrudan e, sprey şeklinde vererek e, o bölgelerde daha güçlü ve daha uzun soluklu bağışıklık sağlanabilir mi? Bu konuşuldu. Tabii e, ülkemizde yok ama canlı influenza aşısı e, buna damlatılan, e, püskürtülen bu aşının çocuklara uygulaması Avrupa'da e, nasıl uygulanıyor? Buna ait e, bir takım e, bildiriler, bir takım e, konuşmalar yapıldı. Bunu yanı sıra bu grip ve COVID aşısının birlikteliği, ikili bir aşı ileride belki gündeme gelecektir. Tek bir enjeksiyonla hem gribe hem de COVID'e karşı insanları korumak nasıl olabilir, nasıl gerçekleşir bu konudaki çalışmalara yer verildi. Çocuklar ve grip önemli. Ülkemizde çocukların sistemik olarak, sistematik olarak gribe karşı aşılanması söz konusu değil. Ancak bazı özel durumlarda aşı yapılıyor, uygulanıyor. Ama çocuklarda grip önemli hem toplumda yayılması açısından hem de çocukların %39-40 kadarında orkutis medyaya da orta kulak iltihabı gelişiyor grip sonrası. Bu da önemli. Ve ile influenza ile griple ilgili son konuda ...bir e, influenza B virüsünün e, türü var Yamagata. E, 2020'den beri bu virüs e, dolaşıma girmiyor, yok. E, bu da ilginç bir gelişme. Demek ki bazı influenza virüsleri e, zaman içinde ortadan kaybolabiliyorlar. Griple ilgili konuşmalar, e, ana başlıklar bunlar da konuşulan. E, Covid ile ilgili işte e, özellikle long Covid denilen bu uzun e, uzamış Covid e, olguları... ...hastaların beşte birinde bu tür şikayetler meydana geliyor... E, influenza ve COVID'in e, birlikte kullanılacak açısından bahsettim ama birlikte koenfeksiyonları, bu iki hastalığın bir arada görülmesi, bunun neye yol açtığı, nasıl e, bir tablo oluşturduğuna değinildi, yer verildi toplantıda. E, solunum yolu enfeksiyonları e, nedeniyle hastane yatışlar ülkeden ülkeye değişiyor verilen sayılar. Örneğin Litvanya'da yüzde 6-7 civarında. Buna karşılık İsveç'te %52 gibi çok büyük farklar var. Bu da tabii olgu tanımından kaynaklanıyor. Yani belirli bir standartizasyon yok. Onun için neye e, grip diyorsunuz, neye solunumlu enfeksiyon diyorsunuz. Buna bağlı olarak oranlar değişiyor. Tabii son ve üçüncü ana konu da RSV e, virüsü. Yani respiratörü e, sinsider virüstü. E, bu virüsün e, dediğim gibi aşısı gelecek. E, ve e, bunlar ilintili olarak RSV'nin hem çocuklarda hem gebelerde hem de yaşlarda nasıl bir tablo oluştuğu e, ortaya fonduk. E, ana başlıklar bunlardı. Daha sonra dönem dönem sorun olursa e, değiniriz. ama istersen e, sözü sana bırakın şimdi. Evet e, çok önemli gelişmeler bir de e, biz sahayı da buraya bağlamaya çalışıyoruz ama e, Selim hocamın da biraz önce bahsettiği gibi inanılmaz bir yoğunluk var e, sahada da üst olum yolları enfeksiyonlarıyla e, ilgili olarak. E, o, hocam bizde dinliyorlar şu anda aile hekimleri de bağlanamasa da dinliyor bazı aile hekimliklerinde de e, açık bizim bilgilerimiz. E, radyomuz. E, dinlemekteler onlara da bir selam gönderdim. Evet, e, Olay gelsin hepsine. Evet. evet, evet, evet. E, bu yılı e, pandemi döneminde e, biraz daha grip vakaları azaldığını e, biliyorduk. Çünkü maske, hijyen. E, bu yıl e, bize çok görünmesinin nedeni e, daha az bir e, grip soğuk algını vakasına mı daha önceki özellikle son 2-3 yılda alışmış olmamız e, veya gerçekten hani bir yükseliş var mı e, bu e, grip vakaları olabilir farklı soğuk algını türleri olabilir bu yıl sizin gözleminiz nedir hocam e, yurt dışındaki kongreleri de takip ediyorsunuz e, ve meslektaşlarınızın da gözlemi nedir branştaşlarınızın gözlemi nedir? Teşekkür ederim Ayşegül ama zaten sen belirttin e, bu pandemi döneminde yani 2020'den e, beri en az 2 yıl boyunca e, maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkmama gibi bir takım önlemler solunum yollarıyla bulaşan, e, öksürük, aksırık, ile bulaşan birçok enfeksiyonun görülme sıklığını çok aşağılara çekti. Bu sadece influenza ya da solunum enfeksiyonları viral enfeksiyonlar değil, menenjit gibi daha etkeni gibi bir takım etkenler azaldı. Azalmış idi ama bunların ortadan kalkmasından sonra hemen biz yoğun bir solunum yolu enfeksiyonları sıklığını görmekteyiz. Sanıyorum yoğun bir programları var, yoğun bir iş yüküleri var ama Doktor Evren Suvari bağlandılar. İstersen sözü ona bırakalım. Evet yakalamışken verelim sözü. Evren sizde durum nedir? Üst solunum yolları, enfeksiyonları sık mı geliyor, ne durumda? Ee, bu pandemiden sonra e, pandemi esnasında e, COVID'e çok rastladık ama soğuk algınlarına e, az rastladık. E, ama bu dönemde çok meşgulsünüz. Acaba hani böyle bir es verildiği için daha mı yoğun geliyor size yoksa eski dönemlere göre daha mı yoğun? Hoş geldin bu arada özellik sesinde programda. Evet, hoş geldin Evren. Galiba e, sesin kapalı. Seste yani. bir sorun var. Seste bir sorun var. Evet, evreni duyamıyoruz biz şuanda. Ee, ama sesini evet. açtı anda ya da ses sorunu halledildiğinde. Evet. Peki e, evreni bağlanmasına ya da ses sorunu halledilene kadar biz. Hocam, ses... benim sorumu o zaman devam evet. ettirelim siz de yanıtlayın ardından evren yanıtlar. Yani kısaca dediğim gibi pandemi döneminde SARS-CoV-2'nin ortama hakim olması ve özellikle alınan önlemler bu fiziki mesafe, maske, eve kapanma süreçleri bütün dünyada bu tür enfeksiyonların görülme sıklığını azalttı birdenbire. Ama e, SARS-CoV-2'nin e, bu yoğun dönemi geçtikten sonra biz tekrar hem influenza hem diğer solunum yolu etkenleriyle oluşan enfeksiyonları daha sık görmeye başladık. Tabii Kuzey Yarımkürede doğal olarak e, okulların açılmasıyla Eylül-Ekim aylarından itibaren yoğun bir e, solunum yolu enfeksiyonları sıklığını e, görüyoruz. Bilmiyorum Evren acaba sesini duyabilecek miyiz? Evren... Belki de müzik arası verebiliriz hocam. O Tabii, evet, şimdi sesim gelmesi lazım. Evet, süper, süper tamam geliyor Evren. Evet, kulaklığı çıkardım. Tamam. Sanırım benim olduğum yerde internette sıkıntı var. Bile. Evet durum nedir? Aile sağlığı merkezlerinde. Şöyle, yani aslında dönem itibarıyla de yani bu dönemde beklediğimiz bir şey grip sayılarında oldukça artış oldu. Hatta ben programa işte arada sırada kalkmam gerekecek. Yoğun evet. geçiyor, bayağı yoğun geçiyor. Artık Fakat mesela bu seyrede aşırı derecede şiddetli hishal ve kusmalar görüyoruz. Ve bu, biz bunların yüzde doksanı da virüs olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ama acaba nedir, sebep evet. nedir kısmını tabii ki burada bir araştırma imkanı yok. Yani... Hem nezle, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları hem de yoğun bir şekilde ishal, kusma ve şiddetli karın ağrıları geliyor. Çok fazla sayıda geliyor hatta. Hatta şimdi annemle konuşuyordum o da rahatsızlanmış aynı şekilde. Çok geçmiş yani oldu. Evet. bir şey soracağım devam etme. Bunlar solunum yolu enfeksiyonu görülen bu tür şikayetleri olan kişilerde mi görülüyor bu ishal? Yoksa ayrı bir hasta grubundan mı bahsediyoruz? Ya ikisi aynı anda evet. yani çok görüyorum yani tam annemle de konuştum evet. onu anneme işte grip diye konuşup ondan sonra karnı da ağrıyor ve evet. insan şimdi döndü asıl gördüğümüz ikisi birlikte yani ya bu çok bu aslında düşün... çok şaşırtıcı değil biliyor musun çünkü e, birçok influenza alt tipinin Tabi araştırılması lazım hangisi olduğunu. Bu tarz evet. gastrointestinal şikayetlerin de e, oluşturabilecek virüsler olduğunu biliyoruz. Elbette e, hastayı gören sizsiniz. Ben çok kuram, e, kuramsal konuşuyorum. Ama e, çok şaşırtıcı değil. gripin aynı zamanda solunum yolları belirtilerinin yanında bu tür sindirim sistemi belirtileri de oluşturması. Neyse benimki çok kuramsal bir şey. Ama sizinki daha evet var. ama işte, işte bir dikkatimizi çekti yani. Şu dönemde hep. Ağırlıklı ishal vakalarının, kusma vakalarının yani ikisi birlikte çıkıyor olması. işte e, acaba yeni varyatla ilişki bir ilimidir evet. acaba sizce? Siz ne diyorsunuz? Olabilir tabii bakılması lazım. Bu bir e, SARS-CoV-2 mi yoksa etken bir influenza e, alt tipi mi? Farklı bir influenza alt tipi mi? Bunun bakılıp ortaya koyması. Kim bakacaksa? <gülüyor> <gülüyor> Peki. Kim bakacaksa <gülüyor> bakılması lazım. Biz <gülüyor> <Evet. gülüyor> bakıyoruz. Aile hekimleri baksın, evet. Aile hekimlerinin <gülüyor> az işi var, e, aile hekimleri baksın. Test imkanı anlamında söylüyorum. Yani test yapma imkanı olmadığı için bu virüslerle influenza olsun, işte COVID olsun ya da göndereceğimiz bir yer de yok. Evet. Yani biz muayeneye göre, işte e, semptomlara göre bakıyoruz. İşte çok yüksek ateş Allah'tan yok. Evet. E, işte bekleyip takip edip, e, işte semptomları isaliz yüksek olan şeyse yüksek olan hani akıntılarıysa ateşler çok yüksek değil. Ona göre tedavi veriyoruz. Ağırlaşırsa bir daha gelirsiniz kontrol ederiz diyorum. Ee, geçen sene eczanelerde test vardı. Bilmiyorum. Evren e, yani SES'te bir sorun var. Videoyu ee, kapatarak ilerle bu evren. konulardadır mısın? E, e, 2 dakika mu? şu anda geliyor. 2-3 dakika bir müzik arası verelim. Bu ses bağlantı konforu evet. ondan sonra tekrar devam edelim. Eğer vaktim varsa evet, teşekkürler anlayış için. İlk müzik arasında tamam. bir benim Fransız internetimde sanatçı. sıkıntı var zaten. Tamam hemen onu hallederiz şimdi. Ki, halletmeye çalışalım. Bir Fransız sanatçı bir süre önce Fransa'yı Eurovision yarışmasında da temsil etmişti. Barbara Pravi'den bahsediyorum. Seslendiriciye parçanın adı Voila. 95.0, 95 94.9'a gitti aklım. Açık radyodayız 29 Eylül 2023 Cuma günü saat 13'te başlayan her Cuma olduğu gibi önce sağlık programında ve ilk müzik arasında Barbara Pravi'den Vuala isimli parça edildik. Konuğumuz bir aile sağlığı merkezinden bağlandı Doktor Evren Suvari ve kendisiyle solunum olan enfeksiyonları ve grip konusunu konuşmaktayız. Evet Ayşegül söz Evet, e, eyleme, e, evrene aslında e, arada bir e, sorumuz da vardı e, orada yaşananlarla ilgili. E, ama e, artık vakaları konuşmak, olguları konuşmanın dışında biraz aşılamayı da konuşmamız gerekiyor e, sanıyorum. Tam böyle e, aslında Eylül'ün başından konuşulmaya başlanır grip aşısı. Biz de konuştuk aslında programımızda. Grip aşısı uygulamaları nasıl gidiyor? Belki evrene bunu sormamız gerekir. Evet. Yani e, şimdi belirli bir yaş grubuna, 65 yaş grubu üstüne ve kronik hastalıkları olanlara zaten grip aşısı tanımlandı. E, hastaların bilmediği bir şey var radyoda dinleyenlere, dinleyenlere de. Yani e, mutlaka kendi e nabızlarından aplikasyonlarından aşılarının tanımlanıp tanımlanmadığını kontrol edebilirler. Çünkü aşı... Yapıldı mı, yazıldı mı diye bize geliyorlar. Bayağı bir tur yapıyorlar. Ondan sonra yazılmadı git diyorsun. İşte tanımlanmadı git diyorsun. Tanımlanmışsa yazıyorsun. Yazıyorsun, eczaneye gidiyor. Eczanede bir daha veriyor şifresini. O diyor ki dur bile, hele bir bekle depoya göndereceğim diyor. Oraya gidiyor soruyor. Bir daha bize geliyor. Oradaki aşıyı alıp sonrasında bize gelip iğne yaptırıyor. Hani... Ya yani 4-5 kez turluyor. Güzelce eğer varsa bir virüs dağıtıyor kendisinde nezle gripsi. Değilse de bu eczane sağlık ocağı gezenirken bir güzel bir virüs tutuyor. <gülüyor> e bu, bu uzun bir süre ya, yani, bayağı bir zor bir işmiş. Yani E-Nabız'da tanımlanmış bir aşının neden git eczaneden direkt al denilmez ki ben de bunu anlamıyorum. Evet. Orada tanımlanmışsa git dersin burada Hazır size tanımladığımız işte bu şifreyle al. Sana bunu gönderdim şifresini. Zaten SMS de gönderiyor. Eynabız'a direkt şifre verebilir. 3-4 tura ne gerek var böyle? Bu çok saçma. Bunun hatta biz Türk Devletleri Birliği Aile Ekim Kolu'nun Twitter adresinden de tweet attık. Yani Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca'yı mentionlayarak. Yani bu kadar tur tanımlanıyorsa şifresi de tanımlansın. Ya da Eczaneden direkt o aşısını alabilirsin. Şu an aşılar yapılıyor. Hayır aşıya ulaşımı bu kadar güçlü olduğunu bu kadar e, e, bu grubu, bilmiyordum bu grubu. Ücretsiz olarak tanımını söylemem gerekiyor galiba. Evet. Sesin geliyor değil mi? Geliyor. geliyor. <gülüyor> bu iki tür aşıyı e, ödüyor. Bunları yazıyoruz biz. Ödeniyor bu aşılar ücretsiz olarak. Bu Risk grubuna ve 65 yaş üstüne evet. diğer insanlarda bekleyecek. Bu arada bizler de bekliyoruz. Sağlık çalışanlarını. Onu soracaktım tam size tanımlandı mı? Ya, tanımlanmadı. Yani bir haber de gelmedi tanımlayacağız falan. Yani tanımlanmadı zaten bize. Diyorsun herhalde marta tanımlanır bize gene böyle. <gülüyor> <gülüyor> Grip biter bize tanımlanır. Şu an iki az arkadaşımız, ekim arkadaşımız hasta. Yani aynı grip belirtileri, iserler, ateşler falan. Hani Covid de olabilir hatta. Yani e, eksik çalışıyoruz. E, i̇lk önce aslında sağlık çalışanı zaten yetersiz. Önce bizlerin de aşılanması lazım ki bir Elbette. gelene gidene yetebilelim. E, aşı konusunda grip aşısı konusunda hani tanımlanmaya göre hastalar geldiği için talepleri var. Diğer insanlar da biraz bilinçlendi takip ediyorlar hani ben geldim mutlaka grip aşısı istiyorum diyen yok öyle aşırı derecede. Şu ana kadar önerdiklerimde de benim hastalarımda öyle ciddi bir ret de olmadı. Hı, çok istemeyen bir iki kişerse ne oluyor? Bana hı. bir şey olmuyor dışarı çıkmıyorum ya da istemiyorum diyen. <gülüyor> o da olabilir bence. O zaman bizim evet. mesajımız buradan şu. E, i̇lkin öncelikli olarak bahsediyoruz. E, hekimlere özellikle de e, birebir karşılaşan acil hekimlerine aile hekimlerine, iç hastalıkları uzmanlarına aslında her hekim e, karşılaşıyor ama aile hekimleri sanıyorum en ön safta e, bu aşıların tanımlanıyor olması bir de aşı alma, ücretsiz aşı alma algoritmasının biraz daha basitleştirilmesi. Evren bir kez daha o mesajını vermeni rica edeceğim. İlkin ne yapsın e, ücretsiz aşı olmak isteyen bir birey? ilk en mı baksın kendisine aşı tanımlanıp tanım Evet, e-nabız'a internetten girecekler. Ee, birçok hasta artık Covid sayesinde falan bu şeyleri de öğrendi, aplikasyonları. E-nabız'da iki tane en üstte aşı e, durumu gözüküyor zaten. Size henüz aşı tanımlanmıştır ya da tanımlanmamıştır, risk grubunda değilsiniz gibi bir cümle çıkıyor. Tanımlanmışsa eğer o zaman Sağlık ocağına gelip pardon aile sağlığı merkezine gelip o aşıyı yazdırması gerekiyor. Yazdırdıktan sonra eczaneye gidecek. Eczaneye şifreyi verecek. Eczane de bu sefer depodan isteyecek. Aslında size sonra yazdırılmasının çok anlamı yok değil mi Evra? Eczaneden depodan gelen. Efendim? Size çok yazdırılmasının da anlamı yok An aslında değil mi? Yani aşı tanımlanıyorsa en abızda. bak bu da senin şifren den Şaram Nazeri'den dinledik Şirin Şirin isimli parça bir İran'dan geldi bu parça bir kesinti yaşadık beraber çünkü radyonun bulunduğu açık radyonun bulunduğu bölgede internet kesilmesi söz konusu olmuş yoğunda bir yağmur varmış sevgili Andrei'den öğrendiğimiz kadarıyla ilginç bir şey oluyor İstanbul'da aslında çünkü Farklı bölgelerde yağmur yağıyor, farklı bölgelerde yağmıyor. Şu anda Kadıköy'den ben bağlıyorum. Kadıköy'de hiçbir şey yok yani kupkuru. Yağmur yok ama e, tophane tarafında çok yoğun yağmur var. Bilmiyorum Ayşegül senin taraflarda var mı? Ee, evet, e, Beykoz taraflarında da bir sorun yok ki Beykoz bayağı yağan bir yerdir. Evet. Peki. Evet. Ee, bu... bayağı yağmur yok. Evrenin olduğu yerde de Beşiktaş'ta e, Açık kötü. radyo e, bizi kandırıyor musun acaba yağmur var deyip Beşiktaş'ta yağmur yok Açık radyonun <gülüyor> üzerinde küçük bir bulut kütlesi mısın? geziyor <gülüyor> <gülüyor> Peki e, kaldığımız yerde bu aşı e, grip aşısı yaptırma ve diğer bütün aşılar için hani hep söylenen e, aşıya erişimi kolaylaştırmak aşılama oranlarını arttırmak için önemli bir faktördür. Bizde evet. de sanki hani e, tam aksi yapılıyormuş gibi grip aşısına erişimde yani ücretsiz aşıya erişim olanağı tanınan yaşlılar belli bir yaş üstü ve kronik hastalığı olanların işte önce e nabza bakacaklar oradan eczaneye yiyecekler. Eczane depodan isteyecek depodan eczaneye gelecek eczaneden hasta alacak size getirecek. Biz aşı uygulayacaksınız e, hiç yaptırmasın daha iyi gibi yani neredeyse. Yani evet zaten hani aşı konusunda sıkıntılı yerler de var ve buradan etkileniyorlar. Yani onun ötesi ayrıca bir de zaten aşı karşıtlığı artmış bir ülkede evet. bizim bazı e, politikacılarımızın, bakanlarımızın ilginç ilginç söylemlerde bulunması da çok ilginç. Yani, evet. yani işte biz hani bilmiyorum söylesem zaten insanlar evet, evet. şey yapmıştır aşı karşıtlığını artıracak konuşmalar yapılıyor. Hı. O da çok evet, ilginç. Bu, bu, bu arada belki seni de ilginç çeker. İki tane yayınla bahsedeyim çok kısa. Birisi 28... E, Eylül'de oldukça e, yakın bir tarihte ne şurada çıktı. Bu aşıyla ilgili çalışmalarıyla bilinen Peter Oates Amerika Birleşik Devletleri'nden. Onunla ilgili olarak onun e, bu aşı karşıtlığı ile ilgili aşı tereddüdü konusunda bir röportaj yapılmış. Orada diyor ki bu artık eee ya da e, hani pandemi döneminde çok güncellik kazanan infodemi deyimini kullanmak artık yanlış hafif kalıyor. Anti-science aggression e, kullanılsın yani bilim karşıtı saldırı ya da e, işte e, ne diyeyim şiddet gibi bir şey e, kullanılmalı ve e, böyle pasif e, mücadeleyle bir yere varılmıyor. Bütün dünyada e, artmakta aşı karşılığı e, bunun için daha aktif mücadele etmeli diye bir röportaj var. Bir diğer çalışmada Nature Cardiovascular süreçte çıktı. Bunun da tarihi ve yine Eylül ayının sonunda Berhard, Natalya ve arkadaşları yayınlamışlar. İlginç çünkü hep bu Covid döneminde mRNA aşıların kardiyolojik bir takım sorunlara yol açtığından bahsedilirdi. Bu yayın aşının değil virüsün kendisinin bir takım sorunlar yarattığını bunu hem inflamasyon yaparak hem de sars cov İlginç ve yeni olan bu, Sars-CoV-2'nin e, özellikle koronerlerde e, bir hasar oluşturduğunu, e, arterioskleretik plaklar oluşturduğunu e, göstermişler. Bu da e, aşı'nın değil virüsün kendisinin aslında e, kardiyolojik sorunlar yarattığını kanıtlıyor ki bu spekülasyon aşı karşı tarafından karşı tarafından çok kullanılır idi. Bir kez daha söylemek lazım galiba bunu. Yani evet. taşınan değil virüsün var, Aynen aynen yani bu, bu e, bilinen bir şey aslında virüslerin bazı otoimmün sorunları tetiklediği, e, otoimmün reaksiyonlara neden olduğu ama e, bu hep e, aşılar buna yol açıyor bu olumsuzluğa diye yansıtılır söylenir aşı karşıtları tarafından. Aslında e, aşılar değil virüslerin kendisi bu tarz olumsuzluklara yol açmakta bu da e, SARS-CoV-2 için bu hafta içinde gösterilmiş ve yayınlanmış önemli bir çalışma. Hocam bir soru da ben sormak istiyorum. Peki Hı. bilim karşıtlığı olarak tanımlanıyorsa bu insanlar bilimin işte tedavi ve diğer hizmetlerini niye alıyorlar? Yani bu bu çok e, oldukça karmaşık bir konu aslında. Evet. Yani. Evet. Evet tabii yani e, farklı nedenler var, farklı kültürlerde, farklı ülkelerde bu aşı karşıtlığının nedenleri, işte dini bir takım gerekçelerden tutunda, kültürel bir takım nedenlere karşı e, ve daha çok özellikle gelişmiş ülkelerde, e, hani benim beklediğimin aksine e, eğitim düzeyi yüksek olan, yani bu sağlık okuryazarlığı yazarlığı yüksek olan kesimde aşı karşıtlığı oluşuyor. Bunun da nedeni son yıllarda gittikçe artan bu doğal beslenme, homeopati tarzı bir takım alternatif tırnak içinde tıp uygulamalarının yaygınlaşması, onun körüklenmesi, ben doğal olarak beslenirim, ben yapay bir şeyi vücuduma sokmam gibi gerekçeler bu çok evet. uzun geniş bir konu bilmiyorum. Sizin ne Diğer boyunca... konularda da öyle oluyor. Cahille değil de yarı cahille uğraşmak tabii, aslında. Tabi tabi tabi yani. Yani tam bilmiyor. Aynen. aynen. Yani bilemiyor. Burada yine dönüp dolaşıyor hekimlere, e, sahada çalışan e, doktorlara e, yine bir görev, ek bir görev düşüyor. Onların e, hasta ikna etmesi ya da aşılanmak için başvuran e, aşı hakkı tanınan kişilere e, konuyu anlatması. Özellikle aşılanmadıkları e, durumda sadece grip değil diğer enfeksiyon hastalıklarında ne tür bir sonuç doğuracağının iyi anlatılması. Ee, ve hekimin ikna etmesi önemli çünkü e, hekim ne derse bütün ülkelerde bu, bu yapılan çalışmalar gösteriyor ki hekim ne derse e, hasta e, daha çok hekimine, sağlık çalışanlarına güveniyor ve onların önerisini onların dediğini yapıyor yani düşünebiliyor musun? bir ailesi, evet. herkesine... Medyanın gücü var yani bizde bir aşı seçiciliği daha çok oluyor yani tümden aşılara karşı çıkmıyor da medyada evet. çok evet. haber çıkan. İşte bunda bu var denildiği zaman bir yerlerde zaten medyada kötü bir şey varsa insanlar okuyor iyi cümleler hiç takip edilmiyor Tabii. kötü cümleler ilgi çekiyor ve o söylendiği zaman o aşıya karşı diğerleri okey ama bu ya ve şu değil deniyor bize. Tabii e, özellikle bu e, aşı karşıtlığında hedef genelde e, bir sen de katılacaksındır. Grip aşısı hedeftedir. E, grip aşısı çünkü zorunlu bir aşı değildir. E, i̇şte e, insanlar tercihlerine böyle bu aşıyı olurlar. Risk grupları dışında e, ücretin ödeyip aşı olurlar e, ve bunun üzerinden çok spekülasyon olur. Aslında ilginç olan, diyelim ki Türkiye'de yapılan çalışmalar var. Yaklaşık 20-22 milyon kadar risk grubu var. Yani grip yakalandıklarında ciddi ağır sonuçları olabilecek hasta grupları. Bunlar bazıları hem yaşlı hem kalp hastaları e, ya da diyabet sorunu olanlar diye e, bu biyası çıkardığınız zaman e, yaklaşık 16-17 milyon kadar kişinin grip aşısını e, olması gerekli. Ve bunlara da Sağlık Bakanlığı ücretsiz aşı temin ediyor. Demin bahsettiğimiz o zor ve meşakkatli yollardan geçtikten sonra. Ancak evet. aşılama oranları çok düşük. 3 milyon civarında Türkiye'de. Tabi bu e, konuda yapılacak çok şey var. Özellikle gripin nelere yol açtığı ve risk gruplarında nasıl ağır sonuçlar doğurabileceğine. Bunu şunun için söyledim. Bu, biz desek ki birdenbire peki biz 20 milyon doz aşı alacağız. Zaten bu kadar miktar aşıyı alamıyorsunuz bile. Hani bu ilaç evet. firmalarının, aşı firmalarının oyunudur ya da onların söyleyebilir filan dense de parasını verseniz de yumurtada hazırlanan bu aşının Temin o kadar kolay değil yani Türkiye şu anda 3-4 milyon aşı almakta grip aşısı. Birdenbire 2025 senesinde Türkiye'de ben bu sene karar verdim 25 milyon doz aşı alacağım işte parası bunu temin etmesi mümkün değil. Çünkü kıstlı sayıda üretilen bir aşı onun için buna bir takım stratejiler bir takım politik kararlar alıp o şekilde ilerlemek gerekli. Çok söz sözlendi. Covid'de de böyle olmuştu yaşamıştık. Evet, evet. Evet, yani. evet Ayşegül. Evet. E, grip ve üst solunum yolları enfeksiyonlarını konuşmaya devam ediyoruz. E, biz hep grip üzerinden gittik ama eris varyantı da son dönemde çok konuşuluyor. E, aşılar, e, Covid aşılarından biraz uzaklaşmış gibiyiz. Eskisi kadar aşılama hararetli değil. E, öyle görüyoruz. E, Covid-19 aşılamaları e, bu yılı geçiyorum. Önümüzdeki yıllarda sizce nasıl olacak? E, grip aşısı gibi mi olacak? E, yıllık mı olacak? E, aynı tartışmalar onunla, onda da mı yaşanacak diye sormak istiyorum. Ben bildiklerimi söyleyeyim sonra da evrenin bu konudaki düşüncelerini öğreniriz. Şimdi biraz önce değindiğim gibi bu yurt dışındaki toplantılarda, bilimsel platformlarda hep grif ve COVID aşısının birlikteliği konuşuluyor. Bu COVID aşısının hatırlatma dozu, booster ya da rappel dozları ne zaman yapılmalı, kimlere yapılmalı, ne arsak aralıklarla. Örneğin Türkiye'den bu veriyi almak istediklerinde çok garip bir durumla karşılaşıyorlar çünkü... Büyük boskalan hani evrende e, katılacaktır bu düş söyleyeceğimi. Yani e, kimin kaç tane aşı olduğu, kimin e, hatırlatma, rapel dozu yaptırması gerektiği konusunda inanılmaz bir soru işareti vardı ülkemizde. E, bazı insanlar üç kez, bazıları dört, bazıları beş, bazıları altı, yedi, sekiz kere aşılandılar. E, bu niye böyle oldu? E, bunun e, hani bilimsel bir rasyoneli var mı? Hayır yok. Onun için kime rapel doz yapacak sorusu Türkiye'de yanıtsız kalıyor. Ama büyük bir olasılıkla bu aşının da belki her yıl, belki iki yılda bir yeni varyantlarla e, tazelenmesi, hatırlatma dozlarının yapılması, uygulanması gerekiyor. Şimdiki yaklaşım bu ama henüz bir karar verilmiş değil. Çünkü acaba yeni çıkan varyantlarda muhakkak e, o aş, o virüslen bir aşı hazırlanmalı mı? Yoksa bir çapraz reaksiyon sayesinde tek bir aşıyla bütün çıkacak olası varyantları da e, korumak mümkün mü? Bunlar daha netlik kazanmadı. Tabii işin bir de ticari yönü var. Çünkü üreticiler çıkan bir varyantla hemen yeni bir aşı yapıp onu devreye sokmaya çalışıyorlar. Ama bu gerekli mi acaba? Bu da önümüzdeki günlerde yapılacak bilimsel çalışmalarla daha net ortaya konacaktır. Bilmiyorum. Evren bu konuda senin yaklaşımın, düşüncen nedir? Şu aralar ya da bir süredir şöyle söyleyeyim. Covid'le ilgili yani aşı soran az sayıda insan oldu. Biz Hani hatta böyle bana birkaç arkadaşım ya hastanelerde işte randevu veriliyor diyen de oldu. Tabii bu konuda bizim bilgimiz yok. Randevu evet. veriliyor mu bile? Evet. E, e, ya da bir hazırlık var mı? E, i̇şte gelecek mi nedir diye bize bir bilgilendirme yapılmadı. Ama evet. az sayıda insan hani Covid tekrar olmak isteyen e, insan oldu. Hani ne kadar diyeyim? Yüzde on, yüzde falan. Evet. Şeyde yani COVID aşısı olursa yapmam diyen hani öyle bir konuşma geçmedi hastalarla daha çok grip aşısına odaklı olduğumuz için. Evet. Ee, bir belirsizlik var belki de hani daha ortamda televizyonda ve diğer şeylerde de pek bu konuda aşı konusunda da bir şey çıkmadığı için herhalde biraz unutuldu gibi de halk arasında da. Herkes gündelik işte yaşıyor. Ama şu anda bence en önemlisi hem grip çokken hani de olabilir derken özellikle biz zaten sağ, asememizde herkesten şimdi e, iki doktorumuz da hastalanınca maske takmalarını istiyoruz. Evet. afişler astık hepimiz maske takıyoruz. Toplu taşımda takılmasını e, istiyoruz diyeyim. E, çünkü oradan birbirlerine yani illa Covid evet. olması değil e, yoğun bir şekilde e, virüsler bulaşıyor. Hani bunu öneriyim diyeyim dinleyicilere maskeyi olabildiğince kalabalıklarda ve hastane ortamlarında özellikle kullanılsın e, aşıları beklerken. Evet evet yani e, dediğin gibi e, covid aşılamasında e, net bir e, politikamız olduğunu söylemek mümkün değil. Kimin ne yaptığı belli değil. İsteyen 8. defa aşı oluyor. Buna gerek var mı? Buna bu kadar lüzumsuz bir bağışıklamanın ne yararı olacak? Buna karşılık bazı duyarlı kişilerde yeterince aşılamıyorlar ya da rapel dozlarını yaptırmıyorlar. Bu da bir olumsuzluk. Aslında grip aşısından bahsetmişken belki de bu aşının, ülkemizde kullanılan aşının ölü, inaktif bir aşı olduğunu, yani grip aşısını yaptırdın ve acayip gribe yakalandın, böyle bir şeyin olmayacağını, bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Ben grip olduğum oldum. Yine de gribe yakalandım. Olabilir. Çünkü bu aşı dediğim gibi inaktif bir aşı ve on, yapıldıktan 10 on gün kadar sonra etkisini göstermeye başlıyor. İki olasılık var. Grip olduğu halde gribe yakalananlardan bir tanesi e, henüz aşının etkisi devreye girmemiştir. 10. gün e, dolmamıştır. Arada siz virüs almışsınız. Daha e, grip etkili olmaya başlamadan önce hastalık ortaya çıkabilir. Ya da Unutmayalım ki grip dışında yüzlerce solunum yolu enfeksiyonu etkeni var. Bunlarla bir enfeksiyona yakalanmışsınızdır. O zaman tabii grip aşısı sadece bir. Ya aşı oldum, gibi. hasta oldum grip evet. olduk diye. O evet, esnada birisi evet. almıştır zaten başka tabii, bir yerden. Tabii tabii tabii yani ya da başka bir virüstür grip değildir o tablo. Evet. E peki o zaman madem iş bu kadar karışık, ben niye yaptırayım gribi? Hayır, neden gribin aşısı var? Çünkü solunum yolu enfeksiyonlar arasında belirli risk gruplarında ağır tabloları ve ölümcül seyreden, e, klinik seyre yol açan tek hastalık solunum yolu enfeksiyonu, grip o nedenle grip aşısının özellikle risk grupları tarafından yaptırılmasında yarar var. Evren, senin de belirttiğin gibi sağlık çalışanları başta olmak üzere belirli bir yaş grubu üzerindeki 65 yaş örneğin İleri yaştaki grup ve kronik hastalığı olanlar ki bunları da yinelemekte yarar var. Yani astımı, diyabeti, şeker hastalığı, kalp, böbrek, akciğer hastalığı olanlar. Ve bir takım başka gruplar var işte Reisan sendromu yakalanmana riski olanlar falan gibi. Bunların aşılanmasında yarar var dediğim gibi belirttiğin gibi enabızdan eğer size de aşı temin etme hakkı tanındıysa bu zor meşakkatli aşılama yolunu izleyip aşılanmanızda yarar var. Ee, tabii e, özellikle Dünya Sağlık Örgütü'nün e, 9 ay boyunca, gebeliğin 9 ay boyunca ha, istediğiniz dönemde e, aşılanabilirsiniz, aşılanmalısınız dediği gebeler ve çocuklar bunlar Türkiye'de ücretsiz aşı olanından yararlanamıyorlar ama bu kesimlerde yurt dışında e, aşılan markalar, Özellikle çocukların aşılanması ee, okulların açılmasıyla birbirlerine bulaştırıp oradan da evlere taşımaları çocukların e, e, gribin e, bir toplumda yayılmasına yol açan en önemli e, süreç e, özellikle e, evlerindeki ileri yaştan bireyler e, dedelerin neneleri e, ya da e, kronik hastalığı olan kişilere virüsü bulaştırabiliyorlar. Bu nedenle çocukların yurt dışında en azından e, aşılandığını ve eee hastalıktan korunduğunu böylece bulaş zincirinin kırıldığında belirtmekte yarar var. Çok konuştum evren sana bırakayım sözü. evet yani bu bulaş zinciri önemli. Şimdi çalışan insanlar içerisinde de aklıma o geldi. Kreşlere bırakılıyor çocuklar, çalışacakları yani verecekleri, baktıracakları kimse yok. E, Hastas da aynı okula, kreşe, kalabalık sınıflara gönderiyorlar daha da artacak artıyor hani o nasıl çözülebilir onu da bilmiyorum çünkü bırakabilecekleri yerler yok bir gün sadece mesela kendisi bakabiliyor iş yerlerinden izin alamıyorlar anneler falan ulaş devam ediyor evet bu, bu önemli bir konu bunu hani sık sık yinelemek hep gündemde tutmak yararlı çünkü sizi aşı karşıtlarının e, söylediklerine pek kulak asmayın e, sevgili açık radyo dinleyicileri. Grip asisi önemlidir. E, grip belirli risk gruplarında e, ağır sonuçlar verebilen bir hastalıktır. Bu nedenle e, aşı olan tanınanların aşı olmaları e, aşının herhangi bir yan risk görülmemiştir. Genel anlamda da bu çok söylenen bir şey vardır. Hala e, söyleniyor. Biz de e, öyle olmadığını belirtmekten e, yorulduk ama... İleri sürenler yorulmadılar. Ee, civa ve e, alüminyum sorunu. Ya artık e, aşıların içinde Türkiye'deki hiçbir aşının içinde e, civa e, yani koruyucu olarak flakonlara konan çoklu doz aşılara, e, flakonlarına konan civa türevi, koruyucu olarak konulan civa türevi yok. E, Türkiye'deki grip aşılarında alüminyum gibi bir acıvan da yok. E, bu e, olmayan bir takım katkı maddelerinden e, vurup bu aşıyı karalamanın da tutar, e, bilimsel bir tarafı yok. E, ben grip asisiyle bunları söyleyeceğim. Ayşegül var mı başka e, konuşmanızı istediğin bir konu? E, aslında evrenlere çok iyi patlaşıyordunuz bence saha ve akademi. Ee, bu açıdan da program e, çok güzel ilerledi Tabii evren e, artık öğle aramızda bitmeye başlayınca e, hasta bakmaya da gitti sanıyorum e, programımızın sonuna ben da yetişemeyecek bazen Geldi mi? kısırıyorum evet, evet. Olduysa. <gülüyor> kaçırmayayım diyorsan yani bu, bu da başka bir meslek kurumunda herhalde olacak şey değil yani. <gülüyor> Yerde, bir tane de hastasına bakıp işini yapıp ondan sonra rahatlıkla e, çünkü, evet. e, tabii biz uzun süredir de aile hekimlerinin sorunlarını hiç konuşamadık e, aklıma da geliyor e, aile hekimleri ee, inanılmaz yoğun çalışıyorlar onun farkındayız izinlerinde bile devir etmek zorunda kalıyorlar ee, son sorum olarak bir aile hekimlerinin e, durumlarında iyileşme oldu mu diye sorarak kapamak isterim programı hadi ya oldu mu acaba ben fark oldu etmedim oldu mu bir düşün, bir düşün. <gülüyor> olmuştur muhakkak düşünüyorum. her şey çok güzel oluyor <gülüyor> düşünüyorum <gülüyor> depreme dayanıklı binalarımız yığına. oldu mu Standart binalarımız ve eşit hizmet veriyoruz halkımıza. Evet, çok standart. Ee, başka? Evet, yıllık izinlerimizi böyle hakkımızla alabiliyoruz. Hiç yerimize kimseyi bulmadan. Her şey Gülükülistanlı. Evlence bak ne güzel, ne güzel her şey. Binalarınız sağlam, evet, yıllık sağlam. izinleriniz. Hep Harika o... bence. Harika gidiyor her şey. Evet. Aa, ne isteyebiliriz ki bilmiyorum yani. Ee, başka. o hasta sayısı çok azaldı. Koruyucu hekimliğe çok ağırlık verebiliyoruz. Çok ee, iş gidiyor. İşte yoldan geçeni artık bakmıyoruz. Randevuyla bakıyoruz. İşte gelip Herkes sen, randevusuna sen, çok iyi. sadık değil mi evren? Evet, evet çok sadık evet, yani. Evet, evet, evet, evet, Hasta sayılarımız totalinde hı. düşürüldü. Hı hı. Yani isteyebilirim ki bilemiyorum. E, maaşın da bayağı yüksek yani kabul edelim bunu evren. Yani maaş hiç aklıma bile gelmedi. O yani. kadar harika oldu ki onu unuttum. <gülüyor> Ya çok keyifli bitirdi çünkü bu son cümleleri evrenin aslında çalacağımız bu çıkış parçasıyla da çok örtüşüyor. E, veda önce hemen söyleyeyim, içinde tutamayacağım parça neyse taştan geliyor çünkü ölüm yıl dönümüdi geçtiğimiz hafta. Parçanın adı da yalan dünya. Eyvah. Bununla veda ederim. Evren çok teşekkürler bu yorgunluk. Ben çok teşekkür ederim, var. teşekkür ederim. Sağ ol, gerçekten kolay gelsin iyi çalışmalar evet, evet. diyelim. Kolay mı evet, zaten evet. hocam? Kolay gelecek evet, bir şey yok. Kolay ki, bir şey. Alır alır. Her şey çok kolay ya. Mis. Kolay kolay kolay. Peki <gülüyor> ee, o biz zaman de de de, de. iyi hafta dileyerek <gülüyor> veda ediyoruz ee, ve sözü Neşet Ertaş'a bırakalım yalan dünya. Hoşça kalın, <gülüyor> abi, İyi hafta sonları.